Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan e, sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, fırın, market ve topluma hizmet eden yerde çalışıyor bir kimse. Fakat namaz kılmıyor. Farzları yerine getirmiyor. Yaptığı bu hizmet ve aldığı sevaplar ahirette onu mı diye sormuş. Tabii ki kurtarmaz bir yeterli değil. Şimdi namazın, orucun, zekatın yeri ayrı. Günlük hayatta çalıştığımız, hizmet ettiğimiz, belki çok güzel yerlerde çalışabiliriz. Bir vakıfta, hayır kurumunda falan hizmetlerimiz olabilir ama biz namazı kılmazsak, orucu tutmazsak, zengin olduğumuz halde zekatı vermezsek onların sorumluluğu ayrı devam eder. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın kıyamet gününde ilk sorulacak namazdan olacak buyuruyor. İlk soru soru namazla alakalı olacak. Dolayısıyla melek amel defterimize düğmeye bastığı zaman 50 yıllık namaz kılma dönemimiz varsa bu arada diyelim hiç namaz kılmamışız Allah korusun imanımız olduğu halde bütün yıllar kırmızı yanma başlayacak tabii ki yani kılınmayan namazlar veya 10 yıl kılmışız 30 yıl 40 yıl namaz kılmamışız mesela 10 yıl önce namaza başlamışız ondan önce namazımız yok kazade etmemişiz dolayısıyla bakıyoruz 30 yıl eksik namaz var kırmızı işaret yanıp sönüyor 10 yıllık kılınan namaz var görünüşte Tabi e, acaba ben bu 30 yıllık eksik namazlar için ne kadar azap görürüm diye kul telaşa kapılınca cenaba bak bakın bakalım bu kulun tetao an kılınan namazlar bak namazlar var mı diye onu acıdığı için buyurur tetao kılınan namazda fazlatan, fazla namazların dışında mecbur olmadığı halde ...kendi rızası kılınan namaz anlamına geliyor... ...dolayısıyla bakılır... ...okulun kıldığı fazla namazlar... ...çok sıkıştığı bir zamanda... ...sünnet namazlar belki... ...tetavvân, nafireten kıldığı namazlar varsa... ...ki olacaktır beş vakit namazı kılarken... ...bunlarla eksikler tamamlatılır... ...tabii yine bunlar da yetmezse... ...bu sefer bir sürü borç kalacak... ...kılınmayan namazlardan dolayı... cenab ı Hak dilerse affeder... ...dilerse affetmez... ...kulun artık amel durumlarına göre... Sıra, oruçta da aynı şekilde sorguya çekilecek. Zekat vermesi gereği vermediyse, kulakları varsa oradaki kullar bunu talep edecek diyor Peygamberimiz hadis-i şerifinde. Fakirler bizim bunun malında hakkımız vardı, hakkımızı vermedi diye düğmeye basıldığı zaman zenginin malının servetinin ne kadar hangi yıllarda zekatı verilmediyse, ne miktarda verilmemiş durumdaysa hepsi Kırmızı yanarak diyelim tabiri caizse fark edilecek şekilde görünecek orada kuruşuna kadar. Ve belki hangi şehirde, kasabada, hangi bölgedeki fakirlerin hakkıysa büyük bir ihtimalle oradaki hak sahipleri belki nısım akraba en başta. Çünkü Allah'ın Resulü e, zekatı vermede en yakın akrabadan başlayın buyuruyorum. En faziletli olan o mesela. Yani bildiğimiz gibi zekatın vereceği sekiz e, sınıf var bunların en başında fakirler yetimler diye fakirler ve miskinler diye ifade ediliyor İl fukara vermez sakin şeklinde bu fakirlerin de içinde acaba hangi fakirler dendiği zaman en yakın akrabadan işte anne baba dedenin de, çocuklar hariç tabii ki torunlar hariç kardeşlerden başlıyor bildiğimiz gibi yardımlaşma yani kardeşlerden biri çok zengin olmuş büyük müteahhit mesela doktor mühendis neyse ama diğerleri fakir durumda. Kira evlerinde bunalıyorlar bakıyorsunuz. Asgari ücretle, ücretle geçirmeye çalışıyor ama ağabeyi büyük müteahhit. Büyük rakamlarla ze zeka dağıtıyor. Kime dağıtıyor? Afrika'ya, oraya, buraya, yurt dışına, hizmet adı altında. Paralar dağıtıyor ama kendi ailesinden ablası var, kız kardeşi fakirlikten bunalıyor mesela. Erkek kardeşi var, kira evlerinde asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ağabeyesi çok zengin. Onlarla ilgilenmiyor. Bu akıl kârı bir zenginlik değil. En yakın akrabamızdan başlamak üzere o zekatı bir defa değerlendirmemiz lazım. Bu derece fakir, asgari ücretle çalışan, evsiz kira evlerinde bulunan bir kardeşimiz varken... ...biz Afrika'lara, Asya'lara, oraya buraya zeka dağıtamayız. Önce o kardeşimizi hikaye edeceğiz. Kız kardeşimiz herkese enişte çalışma gayret ediyor falan ama olmuyor. Mesleği ona göre falan. Ona Onların da tutarak önce o tarafı e, ihya ettikten sonra diğerlerine sıra gelebilir. Ev yoksa ev vererek. Ev eşyası eksiği varsa eş, eşyasını gidererek. Ve diğer yetersiz olan e, nafaka bakımından sıkıntıları nelerse yeme içme üst baş bakımından bunları el atarak bu ağabeylerinin bir defa kendi ailesinin içindeki fakirlik konusunu aşması lazım. Mesela e, Ebu Tal Hazretleri e, ilk defa, bir defa Estağfurullah. Len bir rahatla tenfiku mimma tuhibbun ayet nazil olunca yani siz sevdiğiniz mallarda Allah yolunda infak etmedikçe, harcamadıkça bir rıhsan derecesine asla nail olamazsınız, olamayacaksınız. Bir rıhsan en yani yüce derece, yüksek derece demek. Yani kıyamet gününde en güzel yüze derecelere ulaşabilmeniz için sevdiğiniz mallardan infak etmeniz gerekir. Ayeti nazil olunca peygamberimize gelmiş, düşünmüş bu ayet üzerinde. Yaratuslar demiş Medine kenarında biliyorsunuz bir, bir ha diye bir bahçesi varmış, ünlü bir bahçe. Çok yeşilli, güzel bir subaşı da varmış, peygamberimiz zaman zaman dinlenmek için gidiyormuş oraya. Kısaca bu bahçeyi diyor, Allah için Berrihistan, bu ayete göre diyor, e, tasadduk etmek istiyorum, vakfetmek istiyorum diyor. Kime vakfedeceksin diyor Peygamberimiz? İşte Medya'nın fakirlerine vesairesine, ihtiyaç sahiplerine sarf edilmek üzere. Allah'ın Resulü bildiğim kadarıyla senin yeğenlerinden diyor, çok sıkıntı olanlar var, fakir olanlar var. Onlara öncelik vermek üzere diyor, vakfetmeni tavsiye ederim diyor Peygamberimiz. Senin en yakın akrabandan, ailenden sıkıntıda olanlar var. Onların istifadesine öncelik vermek üzere. Senin hurma bahçenin gelirinden öncelikle onlar istifade etsin. Onlardan artanlar diğer fakirlere verilmek üzere gibi vakfına bir şart koy. O şekilde vakfetmen etmen daha uygun olur demiş. Olur demiş Ebu Talazetleri. Bahçeye gelmiş Son zati eşyalarını alıp Bahçeyi vakıf idaresine bırakacaklar Bir rivayette hanımı bir rivayette annesi Bahçedeymiş o sırada Demiş bu bahçeyi Ben Allah yolunda infak ettim ee, Bizimle ilgisi kalmadı Bundan sonra bu bahçenin demiş Geliri ihtiyaç sahiplerine sarf edilecek Ne, ne demiş hanımı veya Annesi Böyle böyle demiş ayet nazil oldu. Siz sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçeklerin aile olamazsınız. buyuruldu. Ben onunla amel etmek üzere bu bahçeyi Allah yolunda vakf ediyorum demiş. Ama demiş beyim burasını biz beraber demiş ektik biçtik bugüne getirdik. Bize hiç danışmadan demiş bizim haberimiz olmadan nasıl böyle bir tasarrufta bulunursun? Peki bunun ezrin neymiş diye sorunca peygamberimiz bu seni cennete götürür buyurmuş. Yani bu sevdiğin yeri feda etmen Seni cennete götürür buyurdu Peki o zaman bize ecir var mı acaba peygamberimize demiş iyice buradan ayrılmadan gidip bir sorsanız Adı, Acaba bize de ecir var mı Tekrar Ebu Talha peygamberimize gelmiş ya Abim hanımım böyle böyle diyor Bu bahçeyi biz beraber ektik biçtik bu hale getirdik Acaba bize de ecir var mı diye soruyor vakfedilmesi durumunda Evet diyor Allah Resulü aynen size olan Ecri Yüce Allah bu bahçenin bu hale gelmesinde emeği geçen aile fertlerine verecektir. Hanımınız da bundan istifade eder buyuruyor. Onun üzerine tekrar gelmiş Ebu bahçeyi, hanımına bu müjdeyi vermiş. Sevinerek oradan ayrılmışlar. Şimdi bunun gibi aileden en yakınımızdan e, biz tasadduklara başlarsak, infaka bunun feyzini bereketini, hayrını görürüz ve aile fertlerinde ölesiye birbirine bağlanması sile rahim anlamında gönül irtibatı bakımından ve diğer aile fertlerinin tesanüdü bakımından ailenin birbirine kaynaştığını görürüz. O yüzden çok uzak yerlerle uğraşmak yanında o da güzel tabii ki ona da sıra gelecektir. Ama önce yakınlarımıza bakarak ısım akrabamızda yeğenlerimizde amca hala dayı gibi akrabamız ve onların çocuklarında çok darda sıkıntı olanlar varsa onların elinden tutmak yardımcı olmak öncelik kazanıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor yeminli alışveriş yapmak alışveriş yaparak yemin etmek sattığı mal iyi yemin e, mal iyi diye yemin ediyor sattığı mal kötü kötü diye yemin ediyor şey kötü değil diye yemin ediyor alışverişte yeminin yerinidir diye sormuş şimdi yemin bildiğimiz gibi iki ayrılıyor hatta üçe ayrılıyor şeyde. Yeminimin akit, yemini gamus. Doğrudan doğruya gerçekten niyetlenerek, azmederek belli bir konuda yemin etmek. Vallahi ben şu işi yapacağım diyoruz mesela. Yani belli bir konu için yemin ederek vallahi ben şu işi yapacağım dedik. Ne yapmadık mesela. Yemini dozuldu. Bilerek azimli şekilde. Ondan sonra bir de yemini gamus, yalan yere yemin var. Doğrudan doğruya... E, yemin yalan olduğu belli. yalan şahitlikte olduğu gibi. Veya borcunu ödememiş mesela. Vallahi ben borcumu ödedim diyor. Halbuki yalan. Şahitlik ediyor. Yalan yere yemin ederek vallahi diyor ben filancayı orada gördüm. Halbuki görmedi. Buna benzer. Yalancı, e, yalan yere yemin etmelerde Hanefi mezhebinde bu haramdır. Caiz değildir. kişiyi günah sokar ama Burada kefaret bunu kurtarmaz diyor Hanefiler. Diğer mezhepler Şafi'ler hem kefareti gerekir hem de tevbe gerekir demişler. Bu yemin çeşidi için, gamus yemin için. Münakit yemin ise yemin kefareti gerekiyor bildiğimiz sözümüzde durmazsak. Yemin kefareti de mali durumu müsaitse on fakire yedirmek, on fakire yedirmek veya üç gün üst üste oruç tutmak olarak ayet-i kerimede ifade edilmiş. Bir de yemin lağ var. Lav yemini. İşte rastgele alışverişlerde falan sık sık kullanılan üçüncü çeşit yemin. Lav yemini adını alıyor. Ki ayet-i kerimede bunlar şöyle ifade edilmiş. la Neyse. Allah sizi lav yeminleriniz konusunda sorumlu tutmaz. Yani vallahi şöyle, vallahi kurtarmaz. Vallahi ...şöyle böyle diye sık sık yemin eden her yemini için kefaret gerekir denirse işin içinden çıkılmaz. Zorluk meydana gelir. Bu sebeple buna lagv yemini yani hüküm meydana getirmeyen yemin tabiri kullanılmış. Münakit yeminde ise kararlı şekilde niyetli olarak yapılan özel yemin oluyor. Onda işte biraz önce söylediğimiz on fakiri yedirmek veya giydirmek, giydirmek mali duru müsaitse... ...buna gücü yetmiyorsa üç gün oruç tutmak şeklinde oluyor... Ee, diğer laf yemine gelince buna tabii ki yalan e, yere de olabilir. Madem met etmek için oluyor bazen. Mübalaga anlamında oluyor çoğu zaman. Vallahi yemek kormaz. korumaz. Abi koruyor. Vallahi kar kalmaz. Kalıyor da az kalıyor mesela. İndirim teklif ediyor müşteri. 100 liraya gömleğe fiyat koymuşsunuz. Pazarlık sonu 90 liraya indi. Hala 80-85 liraya indirmek için Mücadele ediyor mesela müşteri. Siz vallahi korumaz, vallahi zarar ederim diyorsunuz. Harbi 70 lira almışsınız. Karınız var. 85 liraya de versiniz, hala 15 lira karınız var. Bunu biliyorsunuz yani. Vallahi yemek korumaz. Derken yani 15 lira kar az olur, az kalır bana yeterli olmaz, müesseseme yeterli olmaz manasında da müsait. Yani iyice kesin yemine benzemediği belli. Yani buna benzer günlük hayatta biraz esnafın, tüccarın kullandığı bu gibi yeminler, lagv yemin kabirinden oluyor. Bunlarla sakınmak lazım ama sakınmak bir hali zor. Bununla ilgili olarak Allah'ın Resulü, bir gün esnaf ve tüccar grubunu toplayıp şöyle buyurmuş. İn, i̇nnel beyahdur lagv vel feşşebbi bir sadaka buyurmuş mesela. İnnel beyah, bu alışverişlere şüphesiz Yahdurullah ve Hırfu, lagviyat boş söz, malimet etme. Bir de ve yalan yere yemin çokça girer diyor Peygamberimiz. Feşev ve büyük bir sadakati, bunu sadakarız telafi ediniz. Yani bu niyetle kazancınızdan fakir fukara zaman zaman tasadukta bulunuz buyurmuş. Bugün diyelim e, 2000 bin liralık alışveriş yaptık, akşam üzeri çıkarken baktık yolda bir yolun kenarında bir fakir. İşte Suriyelilerden şeylerden bir aile yolun kenarında yardım bekliyor mesela. Bir 50 lira, 100 lira eline ceptene ver ve o günkü bu lagviyat, boş söz vesaireler olmuşsa ticaretimizde bir 40 lira, 50 lira neyse bir para verdik bu niyetle. Bu şekilde sadakalarınızla bunu telafi ediniz buyrulmuş. Yani tövbe ederek bunu telafi yerine malla uğraşıyorsak, ticaret varsa işin içinde bunun eksiğini tasaddukla malın, malın ucundan harcayarak e, gidermek e, tavsiye edilmiş emir sigası Felsefevi bir sadakati. Bunu sadakanızı telafi ediniz şeklinde. E, yani kısaca alışverişte bu gibi boş sözlerin ve arada e, vallahi şöyle billahi böyle vallahi yemek korumaz, vallahi bize kar kalmıyor gibi sözlerin e, münakit yemin yerine lagv yemini sayılması daha uygun. Hadis-i şerifte de zaten öyle ifade edilmiş. Gerçi bir rivayette el-kiz bir ifadesi de var. Yani yalan e, karışırsa alışverişe. Fakat rivayetlerin çoğunda o yok. Peygamberin yalana izin vermez. Yani yalan da karıştırsa yalana yalan da yapabilirsiniz gibi bir çeşit şey, cizazet verme, verme anlamına gelebileceği için rivayetlerin çoğunda bu yok. Bir rivayette el-kiz bir de geçmiş veya yalan konuşursa alışveriş yaparken bunu sadakalara telafi etsin denmemiş. O kez izip çok rivayetlerde yok. Çünkü Allah'ın Resulü yalana hiçbir şekilde icazet vermez. Vermemiş. Hatta sahabilerden birisi Ya Rasulallah demiş, e, mümin birisi zina eder mi? Etmemiz lazım ama edebilir demiş peygamberimiz. Müminken edebilir yani. Dinden çıkmaz anlamında. Hırsızlık yapar mı? Yapmaması lazım bir müminin ama Olabilir demiş. Her nasılsa yaptıysa dinden çıkmaz manasında. Üçüncüsü mümin yalan söyler mi deyince iki elini birden kaldırmış peygamberimiz. Hayır demiş. Benim ümmetim yalan söylemez demiş. Benim ümmetim mümin yalan söylemez. Onu yakıştıramam manasında. Özellikle yalanı özel olarak vurgulamak, dikkati çekmek için iki ellerini kaldırmış. Benim ümmetim yalan söylemez demiş. Gerçekçi olur. Bu güzel bir değerlendirme. Allah Rasyonu'nun teşviki, uyarıcı, uyarısı olarak görülüyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, borsa caiz midir? Kredi çekmek caiz midir? Kredi kartı kullanmak caiz midir? Üç tane soruyu bu soruya derc etmiş. Şimdi borsa caiz midir önce? Borsa ile ne yapılır? Borsada kıymetli evrak denilen bildiğim hisse senedi alım satımı. Altın borsası, altın alım satımı. ...döviz borsasıyla döviz alım satımı yapılır. Buğday borsası, Hubat borsası deniyor. Hubat'ın... ...buğday arpa vesairenin alıp satıldığı... ...borsa olarak... ...değerlendirilir. Tabii bu... E, ...ilk anda borsa deyince akla gelen... ...hisse senetlerinin alıp satıldığı borsa. Hazine bonosu, devlet tahvili... ...fabrikaların, şirketlerin, hisse senetlerinin... ...alıp satıldığı pazar yerine... E, ...menkur kıymetler borsası deniyor... ...bildiğimiz gibi. Kısaca bunun hükmü buradaki alışverişler nedir diye düşündüğümüz zaman borsada alıp satın hisse senedi mı satılır mı diye bakın bakılınca şimdi önce hisse senediyle biz ne yaparız? Bir şirkete ortak oluruz tabii ki. Mesela 100 milyon liralık mal varlığı olan aş şirket var orta yerde. Siz 100 bin liralık bir hisse senedi alacaksınız. 100 bin lira paranız var. Şirkete 100 bin liralık hisseli ortak oldunuz. Hisse senedini aldınız, sandığa koydunuz. Şimdi bu şirket meşru iş yapıyorsa, dilim tekstil fabrikası, giyim eşyası üretiyor, ihracat yapıyor, yurt içine dağıtıyor falan. Faiz işe de bulaşmıyor mesela. Temiz, nezih iş yapıyor. Caiz tabii ki. Ona biz ortak olduk. Şimdi bu hisse senedini biz satmak istiyoruz. Nerede satarız, kime satacağız? Yani sokak cadde çıkıp da bende hissesini de var alan var, alan var mı diye ilan edecek halimiz yok. Bundan sonra çalamayız. İşte eskiden rahmet Dozal'dan önceki dönemde kapalı çarşıda bakıyordunuz bir dükkanın, sarı dükkenin önünde hissesini çimantefa fabrika, hissesini de alınır satılır diye yazı görüyorduk mesela. Konfeksiyoncunun konfeksiyoncunun e, cama aynı şekilde ilan görüyorduk hissesini de alınır satılır gibi. Bunu yapanlar bile özel olarak yoktu. Esnaf elindeki hisse senedini ve ona getiren kişinin hisse senedini komisyon usulü satıyordu. Şimdi bunun anlamı şu oluyor. Mesela değişik yerlerde değişik fiyatlar ortaya çıkar tabii ki. Yani bir Çimento Fabrikası hisse senedi Bursa'da 100 lira diyelim. Aynı hisse senedi Eskişehir'de 110 lira belki. Kütahya'da 120 liradır birbirinden habersiz. Konya'da varsa böyle bir hisse senedi 130 lira diye bir oradaki kişi veya 90 liraya düşürmüş olabilir. Yani bu şekilde birbirinden irtibatsız eşit derecede olan hisseler bakıyorsunuz habersizlik sebebiyle farklı farklı rakamlar olarak ortaya çıkabiliyor. Bu bir haksızlık tabii ki. Şimdi bunun yerine işte borsa bunların hepsini birleştirdi. Hisse senetlerinin değeri borsada oluşuyor. Arz ve talep dengesine göre aynen pazar yerindeki ürünlerin alım satımı gibi o fiyat üzerinden e, Türkiye'nin her tarafında hemen internetten giriyorsunuz e-mail'lerle veya şeyden e, Google'dan girdiğiniz zaman borsada o şirketin adını yazdığınız zaman hisse senetlerin değeri karşınıza liste halinde çıkıyor mesela. Hakkari'de de aynı, İstanbul'da da aynı, Adana'da da aynı mesela. Standartize edilmiş oldu yani. Haksızlıklar önlenmiş oldu böyle. Birbirinden habersiz Önüne gelen orada burada hisse senedi satmaya çalışmak yerine Bunun satış yeri tabi borsa Borsa da e, hizmet bedenini alacak Önemli değil Yani bizim 100 bin lira örneğini verdik 100 bin lira hisse senedimizin satışını sağladı diyelim borsa Ama o gün için borsadaki değeri 120 bin liraydı mesela Toplam bizim hisse senetlerimizin değeri 120 bin liraya çıkmış 120 bin liraya hisse senedinin satışını sağladı borsa Bizden de diyelim 1000 lira 1500 lira neyse bir hizmet bedeli aldı. Borsa masrafı aldı diyelim. Alabilir. Bu kadar malımızı satmaya aslında hissemizi satmaya aracı olmuş. Piyasasını oluşturan o yer eliyle biz onu satmışız mesela. Yani borsa buna benzer aslında olumlu tarafı var. Standartize etme. Hatta Avrupa ülkeleriyle açıldıysa şirketler uluslararası şirketler Londra borsasına bakıyorsunuz aynı şirket hissesini de orada da var o orada da aynı fiyat, yani döviz bazında hesap kitap yapıyorsunuz dolar, sterlinlik veya euro bazında aynı İstanbul'daki işte 120 bin lira örneğini verdik 121 bin lira ne kadar dolar ediyorsa bakıyorsun Londra borsasında o şirket hissesini de orada da o kadar dolar Filanca yerde şu kadar euro mesela. ...Japon yeni ile satışı yapılıyorsa... ...Japon yeni karşılığı denkleşti. Yani dünya çapında neredeyse... ...fiyatlar standart hale gelmiş oluyor. Borsalar eliyle. Bu tarafı güzel. Ancak yeter ki spekülasyon dediğimiz... ...spekülatif hareketler olmasın. Yani... ...bir şirketin hissesi netini yükseltmek için... ...bir sürü alıcı var gibi gösterip de... ...sanki... ...müşteri patlaması varmış gibi... ...göstererek fiyatı yükseltmek mesela... 100 lira olan hisse senedinin değerini bu yolla söylentilerle, gazetelerde haberler çıkararak veya borsada bir takım çok talep varmış gibi e, göstermek yoluyla e, 100 liraya olan hisse senedinin değerini 110 liraya çıkarmak haksız yere mesela. Bunlar olmuyor tabii ki. Bunlar haksız spekülatif haberlerle, çalışmalarla, bir takım e, aracı kuruluşların hileli davranışlarıyla sanal yükseltmeye de gitmemek lazım. Kısaca kendiliğinden şirketin gerçekten gidişatına göre oluşan hissesini de değerleri İslam'da asıldır. Onların üzerinden satış caizdir. Alışveriş yapılır da yalnız siz yeter ki arka plandaki şirket meşru işler yapsın. Eğer bizim ortak olduğumuz şirket İslam'a göre meşru olmayan işler yapıyorsa. Mesela şarap fabrikası var. Şarap üretiyor, dağıtıyor diyelim. İslam'a göre caiz değil. Biz de ona ortak olmuşuz. Destek vermişiz anlamına geliyor. Ve onun şeyine katılıyoruz. Tamam sen şarap üretimini yap. Ne kadar kar olursa ben de senden pay alırım. Seni destekliyorum manasında. Tabii bir ortaklığımız söz konusu. Tabii ki bu meşru olmaz. Yani kısaca işe senedinin arka plandaki mal varlığı meşru olmalı ki üretimi, ticari faaliyeti aldığımız ses senedi meşru olsun. Eğer yapılan iş, ticaret, üretim meşru değilse İnsanlara zararlı bir faaliyetse o zaman hisse senedinin durumu da ona bağlı olarak meşruiyetini kaybediyor. İşte faizli banka var, bir takım meşru olmayan ziyari faaliyetler var, meyhane var, içkili yerler var. O şirketin faaliyetleri arasında biz de ona ortak olmuşuz mesela. O aramlar işlendikçe biz de ortak sıfatıyla buna katkıda bulunmuş, destek vermiş olduğumuz belli. İşte buna benzer kısaca borsadaki hisse senetlerini tahlil ederken ee, bu açılardan değerlendirme gerekiyor. Bir de bunların tabi zekat hesaplaması ayrıca var. Ticaretini yapmıyorsak, şirketin gerçek ortayıysak o zaman sabit sermaye kısmı malum zekattan muaf alıyor şirketlerin. Döner sermaye kısmı zekatla mükellef, yüzde iki buçuk. O zaman hisse senedinin yüz yani bin lira öneri verdik. Yüz bin liranın yarısı sabit sermaye karşılığı ise o zaman elli bin lirası zekahta tabi olacak demektir. Eğer biz ...bunun ticaretini yapmayan şirketin sahibi gerçek ortağı durumundaysak... ...ama al sat yapan emlakçılık gibi yani hisse senedi alım satımı yapan bir yersek... ...böyle bir yer işletiyorsak o zaman elimizdeki hisse senetleri ticari amaçlı olarak elimizde demektir... ...sürekli satılığa arz edilen arsalar gibi, daireler gibi kıymeti üzerine zekata girer o zaman tamamı üzerinden... Yani o zaman sabit sermaye düşmeden hisse senedinin tamamının toplamı üzerinden kırkta bir zekat gerekecektir. 100 bin liralık hisse senedi varsa 2.500 lira zekat olur o zaman mesela. Halbuki ortak olanın zekatı 50 bin lirası muaf, sabit sermaye karşılığı. Geri kalan 50 bin lira ticaret malı, döner sermaye karşılığı olunca o zaman hisse senedinin yarısına, elli bin liralık kısmına yüzde iki buçuk. Ki 1.250 lira oluyor mesela yarı, yarıya düşüyor gerçek ortağın ödeyeceği zekat miktarı bunun ticaretin yapanlara göre yarıya düşmüş oluyor. Verdiğimiz örneğe göre. Kredi çekme caiz mi diye kardeşimiz soruyor. Kredi çekme derken işte faizli kredi ise bu. Tabii ki caiz olmaz. Faizli olarak bir parayı aldık. Faizle geri iade edeceğiz. İslam'ın nehyeti bir şekil oluyor. Kredi kartı kullanmak daha önce bahsettik bundan. Usulüne göre kullanılsa caizdir. Meşru ürün alınmak. Gününde ödenmek şartıyla ...ve mümkünse faizsiz bankaların kredi kartını kullanmak üzere bundan istifade edilebilir dedik. Başka bir kardeşimiz satan kişi istediği kar payı koyabilir mi yoksa bu fiyatı piyasa mı belirler? Genelde piyasa belirler. Kendisi de fiyat koyabilir şahıs malını ama piyasanın götürmediği bir fiyat çıkarsa ortaya satamaz malını. Kendisi karenekle düşük kaldı bu sefer o da İslam'da makmul değil. Aslında... O günkü pazar yerinde Veya onun mallarını satacağı yerdeki Fiyatlar neyse o malın değeri O değer üzerinden satış hakkı var bir kimsenin Bunun anlamı şu oluyor Çok ucuza mal eden çok kar eder Pahalıya mal edenin Kar azalır Sıfıra da düşebilir zarar da edebilir Ucuza mal edemediyse O yüzden bütün dünya milletleri dikkat edilirse Nasıl ucuza mal ederiz Zin peşinde Yani ürünü üretirken maliyeti en azı nasıl düşürebiliriz? İşçi sayısını azaltarak, bir takım robot şey imkanlar kullanarak en az e, masrafla bu ürünü hızlı üretimle nasıl maliyet düşük hale getirebiliriz? Dünya milletleri bunun peşinde. Maliyet ucuzladıkça tabii ki kar oranı artıyor. Pahalıya mal edenlerin ki, karı e, az olarak satılıyor. Dünya piyasalarının izlediği yol bu. Böyle olunca işte İslam aleminin de kendine göre meşru şekil olmak kaydıyla nasıl ucuza mahallediriz, daha ileri teknolojileri nasıl meydana getiririz ve hızlı üretimler yapabiliriz. Bu yola girmek gerekiyor diğer ülkelerle rekabet edebilmek için. Dolayısıyla mesela şöyle diyelim Japonya'dan saat ithal ettik. Yani bir bavulda saat usulüne göre. Oradan kaçı aldık? 100 dolar aldık saatin tanesinin. Burada bakıyorsunuz 400 dolar mesela. Türkiye'deki değeri bu. Şimdi 100 dolar aldınız. 400 liraya satılıyor Türkiye'de. Toptancı 400'den alıyor sizden yani. 500'e 550 600 lira e kadar sat, satıyor diyelim örnek olarak. E şimdi bunu kaç kişi yapabilir? Siz becerebilmişsiniz böyle bir saat çeşidini. Cevaç bulacak bunu tespit etmişsiniz. Türkiye'ye getirmişsiniz. Rahat 4-500 liraya satılabilecek durumdaki saati. Ee, Türkiye'de pazarlıyorsunuz mesela. Bunu kaç kişi yapabilir? Siz yapıyorsunuz. Rakip olduğundan değeri bu yani. Türkiye'deki piyasa değeri bu. Japonya'daki değeri 100 dolar. Buradaki değeri 400 dolar. Ülkeler arasındaki farklılıklar olabiliyor bazen. Efendim ben bunu 100 dolar aldım. %20 kere ekleyeyim. 120 dolara da satayım deseniz. Alan kişi bu sefer onu 400-500 dolara satacaktır. Yine piyasası üzerinden o mal yerini bulur. Ama siz aldanmış olursunuz. Gerçek değeri düşünmeden ben %20 kere razı olayım. Ne olursa olsun dersek bu sefer onu alanlar pahalıya satarlar ve onlar karını yapmış olurlar. Bu yüzden kısaca o pazarın götürdüğü fiyat neyse meşru olmak kaydıyla, yalan vehire girmemek şartıyla, o fiyatı üzerinden satış caiz oluyor. Kar oranına bakılmıyor. %10 olur, %50, %100 olabilir, %200 olur. Japonya'nın elinde olduğu %400 olur bazı ürünlerde. Mümkün. bu şeyde de oluyor bazen. arsa alıyorsunuz mesela. Diyelim, bir dönüm yer aldınız. Kaça aldınız? 4, 40 bin liraya aldınız mesela. Şehir kenarında birden oraya imar gitti. Efendim belediye çok yüksek binalar yapılması için karar aldı. 15-20 kat 25 katlı binalar yapılacak. Sizin aldığınız 1000 metrekare yerde o kapsamda birden fiyatlar 10 katına çıktı. Yani sizin 40 bin liraya aldığınız arsa birkaç ay sonra imarın oraya gitmesi sebebiyle 400 bin liraya çıktı. Mesela On katına çıktı. Diğeri böyle. Şimdi siz efendim, aman bu kadar da kar olur mu? 40 bin lira verdim, 400 bin lira, 360 bin lira fazla para almış olacağım. Demenin mantığı yok. Neden yok? Çünkü ticaret malı bu artık söz konusu. Tabii ki böyle bir mal elinizdeyken, satılık durumdayken zekat verme döneminiz geldi. Ramazan'da Ramazan'a zikat verdiniz kabul edelim. Bu defa tabii ki. 400 bin lira üzerinden yeni satır diğer üzerinden zekat vereceksiniz. Bu da 100 bin lira 2500 lira, 400 bin lira ne eder? 10 bin 10 bin lira, 10 bin lira fakirlere dağıtacaksınız. Bu hakkı bu. Ayrıca devlet sizden vergi de tabi talep edecek. Diğer artışı var ya 40 bin liradan 400 bin lira çıktı birden. Bu değer artışından dolayı devletin alacağı vergi de var. Tapu muamellerinde. Oradan da zaten bir kısmı gidecek falan. O kadar olacak tabii ki. Bunlar göze alınacak yani. Ee, İslam'da kısaca gerçekçi bir ticaret yapısı sanki esas alınmış. Piyasanın işleyen sistemi yeter ki yalan ve hile girmesin, faiz girmesin. Ee, yalan ve hile karışmasın alışverişlere. Piyasanın arz ve bir dengesine göre normal olarak, meydana koyduğu değerler, ortaya koyduğu değerler esas alınmış görünüyor. Buna da serbest piyasa ekonomisi diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz içkili yerlere mal satmanın hükmü nedir? Böyle bir kurumun satışının yüzde fazlası böyle şiyerlere yapılması, satışı bırakamamasının hükmü nedir demiş. Şimdi tabi oralara biz ne satarız? Meşru ürün. Yani içkili yere aynı zamanda meşru gıda maddesi gidiyor. Gazete gidiyor diyelim. Gazete bayisiyiz. Oraya bırakmamız gerekiyor. Şimdi gazete dağıtıcısıyız mesela. İçki satılın o yere de gazete bırakacağız. Bizim bıraktığımız ürün nedir? Meşru bir ürün. Oraya ekmek vereceğiz diyelim. Ekmek satıldığını kabul edelim. Ve diğer yani oraya e, bizim meşru olan bir ürünü satmamızı engel yok ama içimize sinmezse, büyük ölçüde bir meyhane türü yere ben mal vermeyin, başkaları verse versin dersek, takva icabı yani, vermezsek de olur. Ama verirsek, geçerken gazete bahis satıcı, daha sonra gazete bıraktık. Ekmek dağıtısı, ekmek bıraktık, isteniyor yani. Onda çay talebi varmış, çay bıraktık. Diyelim dağıtım arabası geçerken ve diğer şeker bıraktık vesaire. Şimdi burada e, fetva açısından e, biz malımızı satarken e, illa beş vakit namazı olan insanlara satalım, harama hiç karışmayan kişilere satış yapalım, Müslümanlara satış yapalım diye bir sınırlama yok. Sıradan satarken gayrimüslim, Hristiyan'ın dükkanı var diye marketi var, ona da bırakırız. Yahudinin bir marketi var, ona da mal bırakacağız, bırakırız. Yani onlara mal satılmayacak, satılmayacak, satılamaz diye bir kural yok bildiğimiz gibi. Allah'ın Resulü vefat anına kadar onlardan alışveriş yapmış. Hatta çok ilginçtir. Peygamberimiz sünnetine vefatlarına çok yakın bir dönemde fakirlerin bir ihtiyaç için gıda maddesi ihtiyacı olmuş önemli bir miktarda fakirlere dağıt işte paket dağıtma falan deriz günümüzde Fakirlere dağıtım için. O anda Yahudi gıda maddesinin Toptanesinin elinde şey varmış O gıda çeşitleri varmış Oradan alırmasını peygamberimiz istemiş Fakat Yahudi rehin istemiş. Ee, daha doğrusu nakit para Yokmuş elde o sırada yeteri kadar Yahudiye demişler Birkaç gün beklerseniz e, Malın hepsini şimdi alalım Fakirlerin ihtiyacı var dağıtalım Parayı daha sonra veririz bir kısmını Olur demiş Yahudi Veresiye olarak kısaca malları teslim etmiş peygamberimizin gönderdiği sahabilere. E, fakat e, kalan borç için rehin istemiş güvence anlamında. Demiş Muhammed'in şeyini zırhını, değerli zırhı var peygamber zırhı sonuçta kıymetli. Onu demiş rehin getirirseniz e, malı veririm. Olur peygamberimize böyle böyle sizin sır zırhını istiyor. E, olur demiş peygamberimiz zırhını rehin olarak göndermiş Yahudi'ye. Tabi daha sonra para ödenmiş. Ödeme yapılmış. Yahudi'ye borç kalmamış aslında. Fakat Peygamberimiz zırhı alınmamış, ihmal edilmiş. Yahudi'nin nezdindeyken Allah Resulü vefat etmiş. Bu kaynaklarda var. Yani Peygamberimiz vefat ettiği sırada bir Yahudi tüccarda rehini ipotek rehin ve ipotek olarak olmak üzere zırhı Yahudilerin ezindeyken vefat etmiş. Daha sonra alınmış peygamberimiz zırhı oradan. Yani do dolayısıyla yani gayrimüslimler alışveriş yapılması diye yapılmaz diye bir kural yok. Onlara da mal satılır. Onlardan mal alınır. Normal komşuluk ilişkileri de sürdürülür. Ki Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok şehirlerde Rum mahalleleri vardır. Yahudi mahalleleri vardır. Yıllar asırlarca komşuluk yapılmış mesela birçok şehirlerde. Konya'da Sille Mahallesi mesela, Rum Mahallesi'dir. Orada Rum Rumlar oturuyormuş genelde. Balkis'te Kara Karaolan Mahallesi denir mesela. Şu anda altı parmakta Bursa'da Yahudi mi hala var? Bazı Yahudi aileler, meşatlık Yani dolayısıyla birçok şehirlerde, Kayseri'de ve başka yerlerde var bunlar. Şimdi dolayısıyla bunlarla komşuluk ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu hiçbir sorun yaşarmadan devam ettirilmiş. Alışverişler de ticaret anlamında devam ettirilmiş. Ziyaretleşmeler de olmuş bunlarda. Ve bunlar İslam'ı Müslümanların davranışlarını beğenerek e, İslam'a saygı duymuşlar. Müslüman olanlar çok olmuş. Anadolu'nun önemli bir bölümü onların Müslüman olmasıyla teşekkür etmiş. Yani Anadolu'da Müslüman olan büyük sayıda e, Bizans halkından insanlar vardır. Gayrimüslimken, Rumken Müslüman olmuş mesela. Ermenilerden Müslüman'a, İslam'a girenler var. Mesela Mimar Sinan diyelim, Kayseri'nin bir Rum köyünden. Köyünü gösterdiler geçerken, şu dağın şu köyü dediler mesela, Mimar Sinan'ın köyü. Ama Müslüman olarak öyle bir şuura ermiş ki, öyle bir güce, manevi güce kavuşmuş ki, İslam'ı adeta ortaya koyduğu eserlerle temsil ediyor. Bütün dünya onun eserini gördüğü zaman ayağa kalkıyor. Nasıl olmuş o devre göre bu nasıl yapılmış diyor. Ne depremden etkileniyor, ne başka türlü bir zarar görüyor ve ne de zamanı devri geçiyor. Süleymane Camisi'nin dönemini, devrini geçiremiyorsunuz mesela. 40. asır gelse yine Sultan Sultanahmet'e aynı şekilde bakıyorsunuz. Edirne'deki aynı şekilde Mimar Sinan Camisi. Yani şimdi dolayısıyla Mimar Sinan, Rum işi önemli değil. Müslüman olmuş, İslamı temsil etmiş ve bir mimar olarak dünyaya İslamı adeta tanıtmış. Yani Batı'dan gelen mimarlar hayran oluyorlar Süleyman'e camisini gezdikleri zaman, gezdikleri zaman nasıl o devirde nasıl yapılabilmiş, hala onlar rekabet edilemiyor. Yani burada e, kısaca e, bizim satış yapmamız bakımından ancak dolaylı yoldan belki destek vermeme güçlenmesine mani olmak onu zenginleyip de daha fazla Müslümanlara zarar vermesini ne mani olmak gibi düşüncelerle tercih anlamında e, mal birazsa mal alırken kimden alalım eşit şartlarda yyana yan iki dükkan var e, bize yakın olan tercih ederiz tercih ile alakalı bir konu o kadar. Eşit şartlarla mal satan iki e, yan yana mağaza var. Birisi tertemiz Müslüman tanıdığımız yer. Birisi de e, ehli dünya veya işte gayrimüslim yan yana ikisi de aynı malı satıyorlar. Tercih Müslüman yönde kullanabiliriz. O kadar. Fakat gayrimüslimin malı daha kaliteli ise, daha hesaplı veriyorsa gideriz onu tercih ederiz. İlle Müslümana bir sürü para ödeyip de fazlatan bunu almak zorunda değiliz. Şu anda yerli araba, Avrupa araba örneğinde olduğu gibi. Yerli araba Avrupa arabam mesela. Bakın Avrupa arabayı tercih ediyor, neden? E sebebi var, sağlam. Sizi yolda bırakmıyor. Trafik kazalarında hayatı, hayatı koruyacak birçok şeyleri var, teknolojileri. Ve sizi celbediyor tabii. Elin oğlu onu ortaya koymuş. Müslüman da koysun. Bakalım hala Müslümanın markası yok yeryüzünde ciddi ciddi imal ettiği bu anlamda teknolojisi yok. Tabii ki Oğlu teknolojisini geliştirmiş. En ileri teknolojileri kullanıyor ürünlerinde ve tercihte o yönde oluyor. Yani burada kısaca tercih hakkı e, söz konusudur. İlle ben kalitesiz, önemli değil. Çok kalitesiz de olsa yerli malını kullanırım diye böyle bir şart yok. Çünkü sahabiler de kervanlarına yallah Suriye, Şam o zaman Hristiyan İran'a giden var Bizans'a giden kervanlar var mal sevkiyat için çevrede İslam'a girmeyen yerlerle bir sürü sahabe e, kervanlarla ticaret hareketini sürdürmüşler. Hazreti Ömer zamanında da aynı şekilde. Bizans'a giden sahabe kervanları mesela oradan mal getirenler, mal götürenler karşılıklı gümrüklerde Hazreti Ömer karşı taraf ne alıyorsa sizden o kadar gümrük alın demiş mesela mütekabiliyet esası deniyor buna malum karşılıklılık esası Hazreti Ömer bunu yerleştirmiş. Bizans'a bakın demiş. Buradan Bizans tarafına mal giderken sınırda ne kadar gümrük alıyorlar siz de o kadar alın. Eşitleyin demiş. Gümrük çok alan yere yerden siz de çok alın. Az alan yerden az alın. Sınırdaki gümrük görevlilerine, valilere talimat vermiş. Hiç gümrük almayan ülke varsa sınırlar, sınır ötesinde... Siz de onların mallarından gümrük almayın. Sıfır gümrükle mallar geçsin demiş mesela. İşte gümür bir, gümrük birliği bakınız. Meydana geldi. Gümrük kaldır verseniz karşılıklı yani. İki tarafta kaldırdığı zaman sınırlar serbest. İki taraf rahat gelecek, geçecek malını yani alı, geçirecek, alacak, satacak. E, şeffaf ve sınır meydana geri verecek ticaret anlamında sınırlar kaldırılmış olacak mesela. Gümrük birliği diyoruz buna malum. Avrupa bir ülkeleri, birliği, birliği ülkeleri bunu sağladı. Birbirine geçişlerde kontrol bile yok. Mal sevkiyatında serbestçe birbirine mal götürüyorlar. Getiriyorlar kendi şehirlerine götürüp satıyor gibi. Şimdi İslam ülkelerde bu anlamda sınırları kaldırıp da serbest ticarete gidiverseler Hazreti Ömer karşılıklı birbirinden gümrük almadan bir uygulama varsa ona uyulur demiş mesela. Mütegabiliyet esası. Yani buna benzer, ulası İslam'da güncellemeye müsait her an İslam ülkelerin birbirine e, rahatlıkla girip çıkabileceği, ticaret yapabileceği birçok örnekler sahabe döneminde zaten yaşanmış. Gümrük Birliği de olmuş, diğer birlikler de meydana gelmiş. Sınırlar kaldırılmıştı. Mısır, Suriye, Irak, İran, e, Hazreti Ömer zamanında hepsi merkeze bağlanmış. Hepsi Medine'ye bağlı. İran da dahil buna. İran fethedilmiş. Oraya imamlar, şeyler yetiştirilmiş, cemaatlere namaz kıldıran, kıldıracak olanlar ve İran Medine'ye bağlı o dönemde mesela Hazreti Ömer bunu temin edebilmiş. Müthiş bir devlet adamı aslında. Ufku çok geniş Hazreti Ömer'in. Daha İstanbul'u da göz almışlar onun döneminde bile. Ta İstanbul'a ulaşanlar var. İşte İbstan Hazretleri falan o dönemlerde girmiş İstanbul'a, şehit olmuş kalmışlar. Bizans'a kadar nasıl gireriz, neler yaparız de oraya kadar ulaşmışlar. Bir kolta Anadolu'ya girmiş. Güneydoğu Anadolu'dan e, malum Ahlat var. Bugün Van'ın e, Ağrı'nın, Van'ın ilçesi olması lazım. Van Gölü kenarında. Ahlat'ta e, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin komutanın mezarı başta bir sahabe mezarlığı var. Yani Ahlat Kalesi'ni almaya çalışırken şehit olanlar oraya gömülmüş. Eshab-ı Kiram'dan orada kalmışlar, evlenmişler kalanlar. Ve orada bir sahabe mezarlığı var. Ahlat. Eshab-ı Kiram mezarlığı. Erzurum kadar çıkanlar var mesela. Yani sahabe öyle bir nesil ki kabına sığmıyor yani. Anadolu'da ya birçok yerden nüfuz etmişler, girmişler. Oralarda evlenmişler, kalmışlar. Bunların çocukları, nesilleri işte sahabe nesli olarak da devam ediyor. Sahabe isimlerini de alıyorlar. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor, arabanın kaskolanmasında karşılıksız olduğunu düşünüyoruz. Eğer kasko yaptırıp kaza olmadığında para direkt şirkete kalıyor. Fakat kasko tırmasak bir kazada çok fahiş masraflar ortaya çıkıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz demiş. Yani bunu daha önce de zaman zaman bahsettik. Bu kasko olayı tabii çok gerekli günümüzde. Yani bugünkü arabalarda kaskosuz gezmek akıl kârı değil. Neden? Çünkü ciddi kazalar olduğu zaman kişinin gücünü aşan durumlar meydana geliyor. Dolayısıyla e, bunun üstesinden gelebilmek ancak kaskoyla olabilir diyoruz. Bu da bize yakın olan meslekoloji şirketi bulmak yoluyla tabii ki gerçekleşebilir. Efendim burada sohbet isimli okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.